30. Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh 1779-1827 Asrının müceddidi, zahir ve batın ilimlerinde engin bir derya olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin nesebi, Baba tarafından Osman bin Affan radıyallahu anh'a Anne tarafından da Hazreti Ali radıyallahu anha ulaşır. Lakabı Ziyaüddin'dir. Osmanlı diye de anılmıştır. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Zur şehrinde doğdu. Daha genç yaşlarında keskin zekası, kuvvetli hafızası Sağlam iradesi ve çalışkanlığı sebebiyle, zamanın akli ve nakli ilimlerinde gayet yüksek bir seviyeye ulaştı. Hesap, hendese, astronomi ilimlerine varıncaya kadar, hemen hemen bütün sahalarda derinleşti. Hangi ilimden ne sorulsa derhal cevabını verir, ondaki yüksek zeka ve engin bilgi ummanı karşısında, Herkes hayrette kalırdı. Zamanın pek çok büyük aliminden ilim tahsil etti ve icazet aldı. Böylece devrindeki ulemanın ve tasavvuf erbabının en üstünü oldu. Ömrü züht ve takva ile geçen Mevlana Halidi Bağdadi rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'in esrarına son derece vakıftı. O alimlerin alimiydi. Şems-i yani güneşler güneşi diye anılırdı. Hakikatin sırlarına, sırların da hakikatine muttali idi. O daha icazet almadan ve talebeyken bile ilimde temayüz ederek herkesin alakasını çekmişti. Bu sırada kendisini ziyaret eden Süleymaniye Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa, onun ilim ve irfanına hayran kalmış ve Süleymaniye medreselerinden hangisini arzu ederseniz oranın müderrisi olunuz teklifinde bulunmuştu. Halid-i Hazretleri ise yüksek züht ve takvası sebebiyle bu teklifi kabul etmedi. Henüz icazet almamış olduğu için ilim ananesine hürmeten, bu hizmetin ehli değilim dedi. Bir müddet sonra taun yani veba hastalığından vefat eden hocasının yerine müderris olmak mecburiyetinde kaldı. Muhtelif yerlerden pek çok meşhur alim ona gelip mesele ve müşküllerini hallederek kendisinden istifade ederdi. Mevlana Halid rahmetullahi aleyh, farzlara ilaveten nafile ibadetlerle de daima Allah'a yönelmeyi arzu ettiğinden, hakimler, valiler ve idarecilerle oturup kalkmaz, herkese karşı müstani davranırdı. Mevlana Halid'in sözleri, avam havas bütün insanlar üzerinde pek tesirliydi. Büyük alimlerin bile gıpta ettiği nezih bir hayat yaşardı. Herkes tarafından sevilen, pek sabırlı ve kanaat ehli bir hak dostuydu. Gözü yaşlı, gönlü cezbeli, yüzünde daima derin tefekkür izleri görünen, Muhterem bir zat idi. Hicaz seferi. 7 sene kadar ders okutan Halid-i Bağdadi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize duyduğu engin muhabbetin şevkiyle 1805 senesinde Hicaz seferine çıktı. Yolda Şam alimlerinden çok hürmet gördü. Bu arada Mustafa Kürdî adında bir zattan Kadir'i icazeti aldı. Ancak o tevazu ve mahviyet içinde bulunuyor ve kendisinin Kemalat yolunda daha da mesafe kat etmesi gerektiğine inanıyordu. Bunun için Medine-i Münevvere'ye vardığında kamil bir veli bulup ona teslim olarak maneviyatını ilerletmek arzusundaydı. İşte o büyük ilim deryası bu haleti ruhiye ile Medine-i Münevvere'ye vardı. Bir gün orada nur yüzlü bir zata rastladı. Yemenli olan bu hak dostunun manevi cazibesine kapılarak, tıpkı cahil birinin alim bir zattan nasihat istemesi gibi, Ondan öğüt talep etti. O zat da şöyle buyurdu. Ey Halit, Mekke-i Mükerreme'ye vardığında, Kabe'de şayet edebe mugayir bir şey görürsen, muhatabın hakkında hemen suizanla kapılıp, kendi kendine yanlış bir yorumda bulunma. Gözünü ve kalbini ayıp ve kusur aramaktan uzak tut. İç dünyanla meşgul ol. İlk bakışta kapalı bir ikaz mahiyetinde görünen bu ifade, gerçekte Halid-i Bağdadi Hazretleri ile onu asıl mertebesine iletecek olan Pir-i Kamil Abdullah Dehlevi arasındaki esrarengiz zuhurata bir işaretti. Ancak Mekke-i Mükerreme'ye vardığında, Oradaki manevi feyzin heyecanıyla adeta bir gönül sarhoşluğu içinde bulunan Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, bir cuma günü dağınık kıyafetli, garip görünüşlü ve nur yüzlü bir derviş gördü. Dervişin Kabe'ye sırt çevirip kendisine nazar etmesi dikkatini çekti. İçinden şu zat, kabe Muazzama'ya karşı lazım olan edebi göstermiyor. Arkasını Kabe'ye dönmüş vaziyette oturuyor diye düşündü. Bu esnada sadır sadıra olan o zat Halid-i Bilmez misin ki mümine hürmet, Kabe'ye hürmetten daha efdaldir. Çünkü kalp nazargahı ilahidir. Selim bir kalp Beytullah'tır. O halde yüzümü sana, arkamı Kabe'ye çevirmeme niçin itiraz ediyorsun? Medine-i Münevvere'de o salih kişiden dinlediğin nasihati ne çabuk unuttun, dedi. Bu sözler üzerine Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, bu kimsenin sıradan biri değil, büyük velilerden olduğunu idrak ederek özür diledi ve hemen ellerine sarıldı. Ey salih zat! ''Ne olur bana himmet et, beni talebeliye kabul eyle.'' diye rica etti. O esrarengiz derviş, ufukların sırrı derinliklerine bakarak, ''Senin fütühatın bu bölgede değil.'' dedi. Sonra eliyle Hindistan yönünü işaret ederek, ''Sana oradan irşat gelecek ve fütühatın orada olacak.'' buyurdu. Yani, Manevi terbiyesinin Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan Abdullah Dehlevi Hazretlerinin irşadında kemale ericiğine işaret etti. Bu ifadeler Mevlana Halit Hazretlerine derinden tesir etti. Haç vazifesini ifadan sonra memleketi Süleymaniye'ye döndü. Tekrar ilim okutmaya başladı. Takvası ve güzel halleri her geçen gün artıyordu. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyor, bu sebeple üzerinde daima hasret ve ızdırap eserleri görülüyordu. Fazla zaman geçmemişti. Halid-i Bağdadi Hazretleri bu haleti ruhi içinde manevi ihtiraçlar yaşarken, bir gün Abdullah Dehlevi Hazretlerinin talebelerinden bir zat çıka geldi. Ona Hindistan'daki üstadından bahsedince, Mevlana Halit Hazretleri bunun beklediği işaret olduğuna iyice kanaat getirdi ve derhal yol hazırlıklarına başladı. Medreseyi ve talebelerini bıraktı. Ancak kendisini çok seven talebeleri ve ahali onu Hindistan'a göndermek istemediler. Gideceği memleketin siyasi bakımdan son derece karanlık ve tehlikeli bir yer olduğunu... Bu sebeple hayatından endişe ettiklerini söylediler. Bütün bunlara rağmen Halidibadadi rahmetullahi aleyh Musa aleyhisselam'ın ilahi bir emirle Hızır aleyhisselamı arayıp bulmak ve ondan hikmet tahsil etmek yolunda gösterdiği azmi kendisine örnek alarak abı hayat arıyorsan karanlığa gitmelisin." dedi ve Hindistan'a gitmekte kararlı olduğunu ifade etti. Hindistan seferi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh kısa zamanda hazırlıklarını tamamladı ve Dehlevi Hazretleri'nin müridi ile yola koyuldu. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh kısa zamanda hazırlıklarını tamamladı ve Dehlevi Hazretlerinin müridiyle yola koyuldu. Bütün varlığını kaplayan üstadına kavuşma iştiyakıyla dağları ve ovaları aşmaya başladı. Uğradığı her şehirde ilmi ve ruhaniyetiyle derin tesirler bırakıyor ve ayrılırken şehrin alimleri, valisi, kumandanları ve halkı tarafından büyük bir hayranlık ve alaka ile uğurlanıyordu. Bu arada Lahor şehrine bağlı bir kasabada Mazhar Can Canan Hazretlerinin halifelerinden Allame Mevlana Senaullah'ı ziyaret etti. Kendisi burada başından geçenleri şöyle anlatır. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Abdullah Dehlevi Hazretlerinin beni kuvvetle kendine doğru çektiğini gördüm. Hayretler içinde uyandım. Ve Mevlana Senaullah'ın huzuruna gittim. Ben daha bir şey söylemeden, kardeşimiz ve seyyidimiz olan Abdullah Dehlevi'nin huzur ve hizmetlerini cana minnet bilmeli. Ey Halit, Onun huzurunda ve hizmetinde bulunmak, sana vaad olunan nimetlere kavuşman için yegane vesiledir. Bu vesileye sımsıkı sarıl, İhlas ve teslimiyet düsturunu bir an bile unutma dedi. Bunun üzerine derhal oradan ayrılarak Delhi'ye doğru yola çıktım. Yemin ederim ki üstadımın huzuruna varmadan 40 gün evvel onun latif manevi esintileri ve işaretleri bana gelmeye başladı. Hatta muhterem üstadım benim yolda olup Feiz Membağı eşine gelmekte olduğumu dostlarından bazılarına haber vermiş.